6. Özellik Ulus ve aşiret duygularıyla bu toplumun dağıtılması Bu durum Peygamber aleyhisselama tebliğ edildiğinde onları çağırdı ve onlara ''Kureyş'in tehdidi üzerinizde çok büyük bir etki yaptı. Sizin kendi kendinizi aldattığınız kadar onlar sizi aldatamazlardı. Kardeşleriniz ve çocuklarınıza karşı savaşmak mı istiyorsunuz?'' dedi. Peygamber aleyhisselam'dan bu sözleri duyduktan sonra dağıldılar. Bu olgu üzerinde çok düşünmemiz gerekir. Bu olguyu peygamberliğin siyaset bilimi diye isimlendirebiliriz. Resulullah aleyhisselamla Abdullah bin Ubey'in karşılaşması hadisesinde geçen rivayete benzer bir rivayeti Buhari radıyallahu anh de bizlere nakletmektedir. Resulullah aleyhisselam bir merkep üzerine binip o sırada henüz küçük olan Usame bin Zeyd'i terkisini alarak evinde hasta bulunan Sa'd bin Ubade'yi ziyarete gitmişti. Yolda giderken içlerinde Abdullah bin Ubey bin Selulun de bulunduğu bir meclise uğradı. Bu vaka, Abdullah bin Ubey Müslüman olmadan önceydi. Hayvanların kaldırdığı toz meclisi kaplayınca, Abdullah bin Ubey kaftanıyla burnunu kapatarak, ''Bizim üzerimizi tozlatmayınız.'' dedi rivayette Müslümanlarla müşrikler ve Yahudiler sövüşmeye başladılar. Hatta birbirlerini öldürmeye yeltendiler. Peygamber Aleyhisselamsa onları daima yatıştırıyordu. Yine rivayette Saat bin Ubade: Ey Allah'ın elçisi, siz İbn Ubey'in kusurunu affedin. Biraz da mazur görün. Sana Kur'an indiren Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki Allah'ın iradesi size nübüvvet vermek suretiyle tecelli etti. Halbuki şu beldecik halkı, Medine halkı İbn-i başına taç giydirmeye, üzerine de melike mahsus sarık sarmaya hazırlanmışlardır. Allahü Teala sana ihsan ettiği hakkı nübüvvetle bu durumu engelleyince, bu mahrumiyet İbn-i Ubey'e çok dokundu. Ya Resulallah, işte bu kederle İbn-i Ubey gördüğümüz çirkin harekette bulunmuştur. Siz onu affedin, dedi. Resulullah Aleyhisselam da onu affetti. Zikredilen hadisede olduğu gibi, Medine'de ilk karşılaşma Müslümanlarla müşrikler arasında olmuştur. Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu ve Resulü Aleyhisselam için kızıp galeyana gelmişlerdi. Eğer Resulullah Aleyhisselam durumu Müslümanların duygularına bıraksaydı, çok şiddetli bir savaş çıkacaktı. Müminlerin bazılarının imanları sarsılarak, Abdullah bin Ubey'in saflarına katılacaklar ve bu az harbi yeniden başlayacaktı. Böylece kavmiyetçilik hastalığının içinde hakkın belirtileri kaybolacak ve İslam devleti daha ilk merhalelerinde sarsılacaktı. Allah ve Resulü yolunda kızdıkları halde Resulullah Aleyhisselam Müslümanların gazabını yatıştırdı. Her iki tarafa da meyletmeksizin galeyana gelen duyguları yatıştırıyordu. Müslümanlar liderlerinin emrine uydular ve böylelikle savaş çıkma tehlikesi uzaklaştırılmış oldu. Elimizde bulunan ikinci portrenin zahirine bakılırsa bunun telafisi hiç mümkün değildi. Putperestler Müslümanlara karşı silahlarına abanmışlardı. Meseleyi dışarıdan harekete geçiren gizli elleri de hesaba kattığımızda durumun çok daha zor olduğu ortaya çıkmaktadır. Dış propaganda müşriklerin kafalarına, durumun başka hiçbir seçeneği olmayan ölüm kalım meselesi olduğunu yerleştirmeyi başarmıştı. Ya Muhammed ve ashabı tard edilip öldürülecek ya da Medine, Mekke halkı tarafından işgal edilip yağmalanacaktı. Bu noktada Resulullah Aleyhisselam'ın müşriklerin içinde fitili nasıl ateşlediğini, Kureyş'in önemli üzerinde durduğu bir konunun üzerine nasıl gittiğini görelim. Sihri sihirbaza geri gönderdi ve... Kureyş'in kullandığı metodun aynısını kullanarak onları kendi oyunlarıyla mat etti. Böyle bir durumda Müslüman gençlerin aklına gelecek olan ilk şey Allah yolunda cihattır. Kureyş'ten önce doğrudan doğruya bu iç düşmanla savaşa başlanmalıdır ki, Allah'ın dininden taviz verilmiş olunmasın ve Allah yolunda kınayanların kınamasından korkulmasın. Müslüman gençlerin bu düşünce tarzını düzeltmeleri için, bütün yaratılanların efendisi Resulullah Aleyhisselam'dan düşmanla ilişki sanatını, savaşı ve savaşta cemaat menfaatinin tabiatını belirlemeyi öğrenmelidirler. Bu gibi durumlarda yöneticilere hareket hürriyetini bırakmalıdırlar. Zira savaşın zorluklarını en iyi görenler onlardır. Kiminle barış, kiminle savaş, kiminle sulh, kiminle ittifak yapılacağını, ne zaman savaşılıp ne zaman barış yapılacağını en iyi bilenler hareketin sorumluluğunu direkt yüklendikleri için onlardır. Resulullah Aleyhisselam bu toplumu dağıtmak ve etkisiz hale getirmek için ulus ve aşiret duygularını harekete geçiren bir metot kullanmıştır. Basit, manalı, derin ve zaman boyu baki kalacak birkaç kelimeyle kan dökülmeden bu topluluğu dağıtmış, savaş yapılmadan savaşı bitirmiştir. Allah'ın elçisi ve İslam'ın peygamberi demiştir ki, Kureyş'in tehdidi üzerinizde çok büyük bir etki yaptı. Bu sözlerle onların hiçbir zaman kabullenemeyecekleri nefsi zaaflarını harekete geçirmiştir. Ne durumda olursa olsun Arap insanı içinde gizli olan kuvvet ve kahramanlık duyguları tahrik edildiği zaman korkaklık, ödleklik ve zayıflıkla ayıplanmayı kabullenemez. Sizin kendi kendinizi aldattığınız kadar onlar sizi aldatamazdı. Rasulullah Aleyhisselam çok hassas olan birinci noktaya parmak bastıktan sonra, diğer bir nefsi zaafa daha işaret etti. Bu zaaf, müşterek bir mukadderata sahip olan Medine halkına karşı, dış düşmanın çevirdiği entrikalardan kaynaklanan korkaklıktı. Bu tavır sadece korkaklık değil, aynı zamanda gaflet, ahmaklık ve cehaleti de içeriyordu. Böyle bir ithama, yani düşmanın hilelerini idrak etmemek, planlarını bilmemek, ve oyunlarını anlamamakla itham edilmeye razı olmazdı. Bu olgu, Kureyş'in davetine icabet etmeye karşı içlerinde yeni bir nefret duygusu uyandırmıştı. Eğer Resulullah Aleyhisselam onları İslam adına silahlarını bırakmaya davet etseydi, Yesribli putperestler kendilerini Kureyş'e Resulullah Aleyhisselam'dan daha yakın hissederler ve içlerinde bu yeni dine karşı putperestlikleriyle gururlanma duyguları uyanırdı. Onların Kureyş'le ortak yönleri vardı. Beyt-i Haram, makam İbrahim ve Allah'ın evini hac etme Kureyşlilerin elindeydi. Kureyş'le beraber Muhammed Aleyhisselam ve dinine karşı olup Topyekün öldürülmek gafletinde bulunmadılar. Şüphesiz peygamber yönetiminin yüceliği bu hileleri etkisiz hale getirerek sahiplerinin yüzüne atmak için bu olguların üzerinde durmuştur. Kardeşleriniz ve çocuklarınıza karşı savaşmak mı istiyorsunuz? Ey dava gençleri! Bu söz Resulullah Aleyhisselam'ın sözüdür. Din bozukluğuyla itham edilen, kafir düşmana karşı verdiği tavizlere gerekçe göstermeye çalışan bir kimsenin sözü değildir. Resulullah Aleyhisselam bu putperestlere onların anlayabilecekleri bir üslupla hitap ediyor. Bütün beşeriyete inanç kardeşliği getirdiği halde, Nesep kardeşliği üzerinde duruyor. Alemlere rahmet olarak geldiği halde toprak ve su bağının üzerinde duruyor. Vatan, halk ve millet duyguları üzerinde duruyor. Kimler arasında? Müslümanlarla müşrikler arasında. Niçin? Can düşmanının büyük hilesini suya düşürmek için, savaşın gediğini daraltmak için, bütün düşmanlar arasındaki yardımlaşmayı kesebilmek ve müttefiklerini tek bir müşterek düşmana karşı çevirebilmek için. Resulullah Aleyhisselam, Müslümanlara karşı silah taşıyan putperestlere, Müslümanların kendilerinin kardeşleri ve çocukları olduğunu hatırlattı. Neticeleri çok vahim olacak bir iç savaşı tecil edebilmek için bu şekilde davranmanın hiçbir zararı yoktur. Görüyoruz ki daha ileri bir safhada da, menfaat, kardeşlik, akrabalık ve babalık duygularından uzaklaşmayı gerektirmiştir. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi. Böylece Kureyş'in planı bozulmuş ve hüsrana uğramıştır. Halbuki Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'deki müşriklerin ellerinde yok olacağını umuyorlardı. Ama bunların kardeşlerine ve çocuklarına karşı silah taşıdıkları için pişman olup hep birlikte silahlarını bıraktıklarına şahit oldular. İslam davası gençlerinin özellikle dava yöneticilerinin herhangi bir merhalede daha büyük ve tehlikeli düşmana karşı daha az tehlikeli düşmanlarla aralarında ortak yönleri araştırdıklarını gördüklerinde veya yöneticilerin vatan, millet duygularından veya zulmedilen zayıf gruplardan konuşmayı kabul ettiklerini gördüklerinde veya bu ortak yönün diğer bir düşmana karşı bu düşmanla aramızda kademeli olarak bir buluşma noktası teşkil ettiğinde bu nebevi olguyu anlayıp idrak etmelerini umuyoruz.